Efendim Tülay Ergün Sarıkaya Selamun Aleyküm Ben hocamızı kendime Mürşid olarak yaklaşık iki ay önce Kabul ettim Yalnız aklımda bir soru vardı Acaba hocamız Hocamız da beni müridi olarak kabul etmiş miydi Geçenlerde rüyamda iyi bir arkadaş olarak bildiğim Bir kişi elimi tuttu Ben de acaba hocamın Benden haberi mi oldu diye yordum Kendi kendime Hepinizden Allah razı olsun, hocamın ellerinden öpüyorum, saygılar demiş efendim. Allah razı olsun. Bizi kabul edenler televizyonda sohbeti dinlediler, kabul ettiler. Beraber olmayı kabul ettiler. Gönül itibariyle beraber oldular. Aynı şekilde biz de onlara beraber olmuş olduk, biz de onları kabul etmiş oluyoruz. Aynı şekilde akilette de, kıyamet yerinde de beraber hesabı vermeyi kabul etmiş oluyoruz. Bu manevi bir durumdur. Bu Allah'a ait bir durumdur. Beraber eden Allah'tır. Sevdiren Allah'tır. Aynı şekilde manevi olarak ruhların beraber olması söz konusudur. Bu başka bir alem. Birini sevdiğimizde Onunla beraber olmayı istediğimizde orada oluruz. Nasıl ki namaza durduğumuzda ben miraçta Allah'ın huzurundayım. Namaz müminin miracıdır. Dediğimizde ruh miraçta Allah'ın huzurundadır. Sadece diriyle değil, gönül itibariyle Resulullah Efendimiz'in arkasında duruyorum. Miraçta durduğu yerde ben de onun arkasında duruyorum dediğimizde ruh miraçdadır. Aynı şekilde gönül itibariyle de Sevdigimizde beraber olduğumuzda manevi olarak ruhlar beraber olmuş olur. Aynı şekilde o eğitimi de orada alıyor zaten. Manevi eğitimi orada alıyor. Evet, kardeşimiz aynı e, günün itibariyle zaten beraberliği kabul etmiştir, beraber e, olmuştur. İnşallah hep beraber e, oluruz. Hem dünyada hem ahirette hesabımızı inşallah beraber veririz. Zaten bütün derdimiz de hesabı beraber vermektir. Allah'ın huzurunda beraber durup Ya Rabbi sana abdolmaya çalıştık. Evet, Resulüne tabi olmaya çalıştık. Abdolup abdolmaya tabi olup tabi olmaya davet etmeye çalıştık demektir diyebilmektir. Evet kardeşimiz e, inşallah e, anlamıştır ne demek istediğimizi. Hep beraberiz inşallah. Efendim Emine Şahin Bursa'dan Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hocamızın üzerine olsun inşallah. Bizi size tabi ettiği için Allah'a sonsuz hamd ve senalar ediyorum. Çocuklarımın, akrabalarımın, bütün ümmeti Muhammed'in hocamıza tabi olmaları için dua ediyorum. Allah bizi son nefesimize kadar sizden ayırmasın inşallah. Allah'a emanet olun hocam demiş. Allah razı olsun. Biz de Kardeşlerimize, selamlarımızı, muhabbetlerimizi ediyoruz inşallah. Allah razı olsun. Efendim Merve isimli bir izleyicimiz. Selamünaleyküm efendim. Hamdolsun Allah'a ki böylesine özel ve her şeyiyle güzel bu kanalı evlerimize taşıdığı için kabir olan bu evlerimize kanalınızla, özel sohbetlerinizle hayat verdiği için gerçekten kanalınız bana nefes oldu. Az da daralsam açtığım gibi nefesim çıkıyor. içim ferahlıyor. Rabbim sizden razı olsun. Yar ve yardımcınız olsun. Sizi çok seviyoruz efendim. Allah'a amenet olun inşallah. Allah razı olsun. Mümin Allah ile beraber olmayınca daralır. Allah ile beraber olunca evet, gönlü genişler ferahlar. Onun için evlerimiz kabiri olmasın. Allah'ın evlerinden bir ev olsun, kıblegah olsun diye zaten televizyon, televizyonu açtık. İnşallah kardeşlerimiz evlerinde televizyonu açtıklarında gönülleri böyle Allah'a döner. Allah ile beraber olurlar. Ne buyurdu ayet kerimede? Hatırlat. Çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. İnşallah televizyonumuz müminlere hatırlatır. Neyi hatırlatır? Rabbini hatırlatır. Peygamberini hatırlatır. Allah'ın ayetlerini hatırlatır. Ona kim olduğunu hatırlatır. Ahireti hatırlatır. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu, bu imtihanı kazanmamız gerektiğini hatırlatır. Bu imtihanı nasıl kazanmamız gerektiğini hatırlatır ve öğretir inşallah. Allah razı olsun kardeşimiz de. Efendim Konya'dan Deniz Karadak. Hayırlı akşamlar hocam. Nasılsınız? Size bir sorum olacaktı. Hani diyorlar ya olmayacak duaya amin denmez. Peki biz bundan yola çıkarsak Allah'tan ömüdümüzü kesmiş olmaz mıyız? Sonra sormuş efendim hangi durumlarda dua edilmez ve hangi durumlarda edilir? Evet. Daha sonra özel bir durum söylemiş efendim. Evet. Çok hocamdan dua istiyorum. Öğretmenlik sınavına girdim. Tercihimi de yaptım. Sonuçları bekliyorum. Hocamdan ve sizden hayırlı dualarınızı bekliyorum. İnşallah olur. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. teşekkürler. Allah razı olsun. Kabul olmayacak duaya amin demek doğru değil. Demek. E, bu sizi doğru anlamak gerekiyor. Yani zahiri olarak Herhangi bir şekilde bir şeyi eğer e, alamıyorsak, onu istemek doğru değil. Manasındadır bu. <gülüyor> Hangi hallerde dua yapılır veya yapılmaz? Manevi olarak her halükarda dua yapılır. Çünkü dua, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? İbadetin üzüdür, iliğidir, beynidir. İbadet duadır yani. Eğer duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin, neden değer versin dedi Allah. Yani kıymetimizi, değerimizi duamızdan, davetimizden, kulluğumuzdan alıyoruz. Ahiret için kabul olmayacak dua yoktur. Ahiret için, ebedi hayat için, Allah'ın rızası için, dostluğu için. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hikmetinizi yüksek tutun. Allah'tan manevi olarak isterken en büyüğünü isteyin. Ama zahiri olarak bu böyle değildir. Allah manevi olarak ebedi hayatımız için, rızası için, cennet için, ahiretimiz için yapılan duayı reddetmez. Ama dünya bir imtihan yeri eğer kul Rabbini tercih etmişse, ahireti tercih etmişse Allah'ın muamelesi de dünyadaki muamelesi de o duasına tercihine göredir. Yani eğer mesela buyurdu ki ayet-i kerimede eğer Allah insanlara rızkı bol bol verseydi insanlar azarlardı. Sınırı çiğnerlerdi. Hadlerini aşarlardı. Onun için hadlerini aşmasınlar, kaybetmesinler, kaybetmesinler diye ne yapıyoruz? Rızkı bir takdirle veriyoruz. Bir takdirle. Yani bir ölçüyle veriyoruz. Kime nasıl bir muamelede bulunuyorsa bulunsun zahiri olarak ebedi hayatı için o gereklidir. Çünkü Allah kulunun ebedi hayatının hesabını yapıyor. Ahiretinin hesabını yapıyor. Ahirete ait olan duasının hesabını yapıp o duayı kabul etmek için ona muamelede bulunuyor. Ahiretimiz için yaptığımız her dua kabule layık bir duadır. Herkes için aynı şekilde birbiri için dua etmeleri de böyledir. Ama dünyaya ait dualar böyle değildir. Mesela dese ki Çocuğumuz hiç ölmesin. Bu yanlış bir dua idi. Örnek verdim. Ya da malı hiç kaybetmeyeyim. Bu hiç hastalanmayayım. Bu doğru bir dua değil. Bu kabul olacak bir dua değil. Neden? Çünkü imtihan olmasın dedin. Allah'ta dünya imtihan yeridir. Bu durumda tabi tutulmayayım dediğimizde kabul olmayacak bir duadır. Ama duayı nasıl yapmak lazım? Ya Rabbi geçemeyeceğimiz imtihanlardan bizi geçirme çekemeyeceğimiz yükü bize yükleme. Allah duayı öğretti bize. Evet. Geçmiştekilere geçmiştekileri tabi tuttuğun imtihanlara bizi tabi tutma ya Rabbi. deyip dua etmemiz gerekir. İmtihan hafif olsun. İmtihanı geçebilelim. İmtihan karşısında sabırlı olalım, güçlü olalım. Yıkılmayalım. İsyan etmeyelim. Kaybetmeyelim. Bana yardım et. İmtihanda bana yardım et demek gerekir. Beni imtihana tabi tutma demek kabul olmayacak bir duadır. Aynı zamanda o duaya amin demek de kabul olmayacak bir duaya amin demektir. Evet, kardeşimizin kardeşlerimizin bunu böyle anlamaları gerekir. Ama ahirete dair dualar kabul olacak dualardır. Allah'ın reddetmeyecek dualardır. Onun için her duaya hem amin denebilir hem ahirete ait her dua yapılır, yapılmalıdır.